Kardeşlerim, kainatta tesadüfe yer yok. Eşya, muazzam ve müesses bir nizam dahilinde seyrine devam ediyor. <gülüyor> Zaman ve mekan ilahi nizama bağlı. Allah adaletle hükmediyor. İlmi i Ezelîde neleri nasıl takdir ettiyse her şey takdiri mûvâcesinde varlığını devam ettiriyor. Bazen o takdiri, bazen o seyri, bütün oyunlarıyla bulutlarıyla, seyre muktedir olabilirsiniz. Şu kadar zaman öncesiydi, İmam Rabbane Hazretleri'nin nehvel gana'yı elleti la sâhîrînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînînîn sahibi olmayan, ortalıkta duran haliye, Nesefi'ye, Beydavi'ye, Merdinani'ye kim sahip çıkar? Kim Allah ve Resul davasını bu esaslar çerçevesinde, Yeride'nin çerçevesinde tesis eder, inşa eder çağrısına kulak verip gelenler onlarla başlamıştı. Beydavi okuyor, Nesefi okuyordu. En son, İyâlem ânma, hayatı dünya, lağib ve lahû dünya hayatı dediğiniz seyirci Çomak'tan ibare. O kadar işte. Sonrasındaki ayet, sabi bu ila malfiratin mirabbikum. Madem dünya dediğiniz bu kadar, madem ki dünya gerçek halinde, deniz kenarlarında çocukların kumdan kaleler yapması bir dalganın gelip vurup hepsini hakile yeksan etmesi. O halde Allah'a, onun cennetine, onun askına, onun mağfiretine koşunuz. Sonrasındaki akşam dünyayı okuyacaktı, dünyaya dair gelen musibetleri okuyacaktı. Fakat okuyamadık o dersi. Ardından Kur'an'ın bu ifadelerinin iklimine sizinle birlikte zaman tünelinde seyr-ü sefer kılarım. Ma azabın musibetin fil ardi. Kur'an bu ayetleri hemen Uhud'un sonrasında imza ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı kurtulamıyorsunuz. <gülüyor> Onların imanını yıkmaya çalışıyorlar. O, dehşetin içerisinde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı duyuyoruz. Buyuruyorlar ki "Men على فسر الله في القدر هارة عليه Kim Allah'ın Bütün musibetler onun gözünde, küçülecek, zerrecikler ve haline dövüşecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam acılar mahşerindeki asabına iman ve islam aşısı yapıyor. Eğer bunu yüreğinde, yüreğinizde saklarsanız, her belaya, her mikroba karşı bu ayet, bu hakikat, Kur'an'ı ustur sizi muhafaza edecek buyuruyor. Ona teslim oluyorlar, ona koşuyorlar. Yeni bir millet, yeni bir örgü inşa ediyor Ali Selam. Öz posa ayrımına tabi tutuyor, bela kazanını alıyor, bela kazanında kaynatıyor. Hani eğer o şekilde yapmamış olsaydı Abdullah ibn Mübeyy Ömer aynı yerde duracak. Sonra Allah onlara devlet nasip ettiğinde. اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَ نَعُونَ فِي الْاَرْضِ اَقَامُ الصَّلَاةَ وَاَتَهُ الزَّكَاءَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَاءَ Namaz kılar zekatı anlatan, iyiliği emreden, kötünün önünde, kollarını gerip de duran Ebu Bekir'i Ömer'le ayıracak, Kur'an'a hakim, yeni bir millet inşa edecek, dair gelen her musibe gelmeden önce Allah yaratmadan şu kadar zaman ötesinde leddin mahfuzda yazılmış hep oradaki yazılanlar geliyor. Peki neden yazarsın ya Rabb? Like ala bima Dünya sahip olduğunuz zaman şımarmayın. Aleyhselatu vesselam Medine'yi teşrif ederler. Gelenlerle orada duranları karşılayanları kardeş kılarlar. Sa'd bin Revi Abdurrahman İbn Nafader ki Allah Resul Aleyhisselam madem ikimizi kardeş kıldı. اِنِّي اَكْزَرُ الْاَنْصَارِ مَعْلًا Şu ensar içerisinde Allah en çok malı bana verdi. O halde kardeş yarısı senin, yarısı benim olsun. Kazandıklarıyla sevilmeyen bir millet inşa edecek. Ve sonra acılar gelecek onlara, acılar makşerinde. Herkesin kaydığı, yıkıldığı yerde isyan etmeyecek. Lütfum da hoş, mahrum da hoş Allah'ım diyebilecek. Sa'ad bin Rebi radıyallahu anh Uhud'dadır, şeyhkandır rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhisselatu vesselam Uhud sonrasında yaralıları şehitleri soruyor, falan nerede, filan nerede şerd Sa'd bin Rebi'ye gelir. Sa'd nerededir? Me'iyetini li habri Sa'd bin Revai. Kim bana Sa'd bin Revai'in haberini getirir? Birisi kalkar. Sa'd bin Rebi'yi aramaktadır şu şuhada arasında. Önce Çocuklarınızdan, malınızdan, halınızdan, harmanınızdan, her şeyinizden ayrılıyorsunuz. Dünyadan giderken en son varlık sebebiniz, Allah'ın kainatı, yüzü suyu hürmetine yarattığı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı soruyorsunuz. Bir millet oluşturma. İşte biz bu ayetleri okuyacaktık dün. Dersimiz tam kısa açılmış. Şu kadar zaman önce Kelam-ı Kademi buhari Şerifi okumak için yola koyulduğumuz bir kardeşimizi Mustafa'mızı Cenab-ı Hak aramızdan almış. Şimdi biz de Hz. Mustafa gibi onu soruyorduk Sa'd bin sorduğu gibi İnnâ lüllâhi ve innâ ileyhi râciûn Ne diyebilirsiniz ki mülkün sahibi o mülkiyet ifade ediyor mülkiye. Madem benim o zaman kadere rıza göstereceksiniz. Ve inna ileyhi raciun ona dönecek herkes. Bu dönüş bir şehirden kalkıp başka şehre hicret etmek rihle yapmak gibi değil kalkacaksın bu dünyadan ahirete başka kimsenin söz sahibi olamadığı huzura varacaksınız. Eleyizallahu <gülüyor> biyahkenine hakimi hakim ve hakimi olan Allah'a döneceksiniz. O dersi okurken Mustafa'mız bizimle birlikte yok. Dün gece onsuz okuduk bu ayetleri. Ama eşyada hiçbir şey kainatta tesadüf değil. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz aleyhissalatu selam ahirete irtihal edince kim bana onun vefat haberini söylerse onun başını vururum buyurmuş. Sonra kürsüye Ebu Bekir radıyallahu anh çıkıp وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَدْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولٌ Ondan önce gelen peygamberler gibi Allah'ın Resulü Cenab-ı göklerin kapısına ağlı açınca o en sevgili söz ve hükmün sadece Allah'a ait olduğu ahirette Hazreti Mustafa aleyhissalatu vesselam Ömer o büyük Ömer aleyhissalatu vesselam işte o zaman buyurdular ki o ayeti sanki o zaman ilk defa duymuştun Biz de dersimiz tam oraya kadar gelmiş Cenab-ı Hakk'ın Mustafa'mızı aramızdan aldığı an ma ve zıbetin fil al. ı kadimden bu ayetleri telennüm ediyor. لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا giderse gitsin yine ayakta kalacak. Söz senin, yük senin Allah'ım diyecek. Bizim de o esas plana, plana dair, projeye dair konuştuklarımız vardı. Hani diyorduk ki kardeşlerimiz gibi Mustafa'mız da buradan ayrıldı. Onun da bir yerde halkası olun. Orada o da İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi. Ahmetler, Mustafa'lar, Muhammedler. İnsanlar o tarafa doğru giderken siz gelin, Allah'ın ayetlerine sahip çıkın, işte burada nesefi okuyun. Burada bu hali okuyun, burada İmam-ı hidayesiyle sizi hayata müdahaleye çağırsın. İmam-ı Atibe dair neler yapabiliriz diye konuştuğumuz, Günün ertesinde Mustafa'mız hemen bir yer bulmuş. Arkadaşlarına, kardeşlerine, yeni Ahmetler, yeni Mustafa'lara dair Allah Resulü'nü anlatabilecek mekanlar tarihin tespiti içine girmiş. Ama göklerin kapısı açılınca bize düşen mülkün sahibine karşı sadece İnnâ illâhi ve innâ ileyhi râcaûn Elbuk lillah, hüküm senin Allah'ın, takdir senin Allah'ın, bize düşen ayakta kalmak, sabretmek, nöbet sırası gelinceye kadar ödevimize devam edebilmek.